Merhaba, e, bu yayın döneminde e, yeni bir programımız var. Adında bir kitap, bir film koyduk. Öncelikle bu programın nasıl ortaya çıktığından e, biraz bahsetmek istiyorum. E, seneler önceydi Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi isimli e, kitabını okuduktan sonra... E, ...zannederim çok da kısa bir süre geçmeden e, filmini seyretmiştim ve o zaman... Okuduğum eserle film arasındaki bu güzel ilişki ve okuduğumu görsel olarak karşımda bulabilmek beni çok heyecanlandırmıştı. O günden sonra kitapları okuyup filmlerini seyretmek benim için hoş bir uğraş haline geldi. Onun için özellikle belirtmek istiyorum. Burada profesyonel bir yorum yapılmayacak. Sadece sıradan bir izleyici olarak okunan metinde... Metin okunurken pardon e, hayal edilenlerle ortaya çıkanlar arasında sohbet edilme yoluna gidilecek. Zaman içerisinde kitabı çok beğenerek okuduğu halde e, izlediği filmden zevk almayanlara rastladım. Ancak e, bunu galiba daha çok yargılarak yaptıklarını düşünüyorum. Halbuki edebiyat ve sinemanın çok ayrı bir zenginliği var. Bize farklı şeyler düşündürüyor ve farklı şeyler hayal ettiriyor. Burada edebiyat ve sinemanın zenginliğinin yanına her insanın kendine ait olan zenginliği de, e, zenginlikten de bahsetmek istiyorum. E, özellikle Murat Anvungan e, son yazısında her insan bir dünyadır ve herkesin, bir olaya özellikle görsel şölen olan sinemaya bakışı kendi değerleri kendi yargılarıyla bambaşkadır diyerek güzel bir tespit getirmiş. Evet ilk programa Kırmızı Pazartesi ile başlamayı çok istiyordum ama bu DVD henüz maalesef elime geçmedi. Şimdi jenerik müziğini dinlemeye başlayacağınız, benim çok zevkle okuyup ve de ayrıca sonra da zevkle seyrettiğim Henry James'in 1881 yılında yayınlanan romanı The Portrait of a Lady, Bir Kadının Portresi ile başlıyoruz. Eser aynı adla Jane Champion tarafından sinemaya 1996 yılında uyarlandı. Ee, bu da bir heyecan verici bir şey diye düşünüyorum. Çünkü bu, bu, bu bir ilk uyarlama ve yaklaşık 100 sene sonra bir asırdan fazla bir zaman sonra Champion bu eseri seçti ve çok da güzel bir şekilde ortaya çıktı. Yazarı tanımakta her zaman bir e, yarar var. E, zira yazdıkları e, yazarın yaşadıklarıyla kendi özellikleriyle son derece ilgili, ilişkili. E, bunun için Henry James'in hayatıyla ilgili kısa bir notu kısaca e, ileteyim size. E, Henry James 1843-1916 yılları arasında yaşamış. E, İrlanda kökenli bir Amerikalı. Ailesinin olanakları elverişli olduğu için gayet iyi bir eğitim almış. Gençliğinde Avrupa'nın belli başlığı şehirlerinde müzeler, sanat galerileri gezerek görgüsünü ve bilgisini arttırmış. Ülkesine döndüğünde Harvard'da hukuk okumaya başlamışsa da bir süre sonra bırakmış. Yazarlar geçişi dergilere kitap tanıtım yazılarıyla ve kısa öykülerle başlamış. Roma, Paris gibi şehirleri dolaştıktan sonra da ömrünün sonuna kadar yaşayacağı İngiltere'ye yerleşmiş. Yazarın eserleri üç dönemde incelendiğinde bir kadının portresi birinci dönem içinde yer alır ve bu, bu dönem James'in çoğunlukla Avrupa'daki Amerikalıların yaşamlarını konu ettiği dönemdir. Yine yorumculara göre James'in romanlarındaki olaylar okuyucunun merakını uyandıracak kadar ilginç değildir ama e, yazarı büyük bir romancı yapan olaylara öykünün içinde yer alan kişinin gözlerinden bakmasıdır bu da şu demek oluyor diye anlıyorum olup bitenleri o kişinin algıladığı o bir kişinin bilincinde yer edip yankılandığı biçimde anlatması bir kadının portresinde buna çok e, sık rastlıyoruz ve temel olarak da bu var. Baş kahraman e, Isabel Archer gözüyle bütün olaylar, e, yerler e, ve e, gelişmeler anlatılıyor. Jane Champion Piyanonda yönetmeni hatırlarsanız o da bir kadın gözüyle bakılmış bir kadının duygu ve düşünceleriyle e, harmanlanmış bir eserdi. E, senaryo senaryolaştırma da da bir kadının imzası var. O da Laura Jones. Bu hakikaten çok iyi çünkü baş kişide bir kadın olduğu için e, iç dünyayı sını paylaşacak hem cinsleri ve bunu çok da iyi yansıtacak e, bir e, ekip var. E, özellikle şimdi müziğini dinleyeceğiniz kısa bir sahne var ki burası. Bir kadının mahrem düşüncelerinin yine bir kadın gözüyle yansıtılması. geri gelmişken e, bestecinin okumada bir yanlışlık yaparsam kusura bakmayın. Joc Voski Kiler olduğunu e, belirtmek istiyorum. Kiler pianistin de müziklerini yapmıştı. E, oyuncularla ilgili e, ha, hayalimde canlananları yahut akla gelebilecekleri söylemek istersem baş rolde Nicole Kidman'dan başka okurken aklıma Meryl Streep de gelmedi değil. Ama Isabel Archer'ın kendi kendine hesaplaşmalarını kararsızlıklarını ve biraz dik kafalı karakterini e, yansıtacak rol kişi e, zannederim Nicole Kidman'ın hem e, gençliği hem de m, biraz asi e, bakışları olabilir. E, yine bu e, Tehlikeli ilişkileri e, izledikten sonra John Malkovich'in oradaki rolü burada Gilbert Osmond'la çok benzer, e, hemen hemen aynı e, karakter, e, aynı e, değer yargılarına sahip kişiler ve onun içinde e, John Malkovich e, çok hemen akla gelecek e, isimlerden biri. Görsel anlamda e, kostümler e, metinde çok ayrıntılı anlatılmamış. Ancak e, 17. yüzyıldaki o görkemli kıyafetleri, kumaş bolluğunu tabii ki e, tahallü edebiliyor insan. Ancak e, özellikle Ozmond'un kız kardeşinin karakteriyle giysileri arasındaki uyum e, çok güzel yansıtılmış. E, o karakterin belki biraz o zamana göre basit, saf e, ve gösterişli ve Bol e, aksesuarlı kıyafeti e, tamamıyla gözler önünde ve okurken e, düşündüğünüz e, karakteri bütünleşiyor. E, şimdi e, tabii e, bu kadar ettikten sonra kostümleri 97'de e, kostüm dalında Oscar'a bu filmle aday olunduğunu da hatırlatalım. Yönetmenin bu filmle Venedik Film Festivali'ne ikinci kez davet edildiğini ve Francesco Pasenetti ödülü ile Yeni Zelanda Ulusal Film Gazetecileri ödülünü almaya hak kazandığını da belirtmek istiyorum. Eserin sonuna gelince, 600 küsur sayfadan sonra bile acaba biraz daha neler olabilir diye düşünüyorsunuz. Bunu, bunu, bu düşünceye sizi sevk eden de yine sonradan öğrendiğime göre... Henry James'in gerçek yaşamı başı ve sonu olmayan bir süreç olarak kabul ettiği ve bunun daima bir akış içinde devam ettiğini eserlerinde yer yer anlatması. Onun için de kitaba burada ...güzel bir sadakat var... Ee, ...görmeyenler olabilir... ...onun için fazla e, anlatmak istemiyorum... E, ...ama bu sadakat... ...kitabı okuyup filmi seyredenleri... ...her zaman çok memnun etmiştir... E, ...burada da o gerçekleşiyor... ...şimdi... Isabel Erçır'ı... E, ...şık siyah elbisesi içinde... ...belki geçmişinden... ...belki de e, alın yazısından... ...kaçmak için... ...koşar adımlarla yürüdüğü... ...karlı bahçe sahnesindeki... Müzik ile düşleyebiliriz.